Devam edelim. Borçlu kimse hacca gidebilir mi? Demişler. SMS sorularımızdan bir Gide tanesi. Gidebilir. Yani. Şimdi bizde şöyle bir anlayış var. Hac tıpkı zekat gibi zenginlere farz deniyor. Böyle değil. Bak bir daha söylüyorum. Yani birçok vatandaşımız şöyle düşünüyor. E, hacca dine zengin olan kimseler gitmekle yükümlüdür. Yani tıpkı Zekatı dinen zengini olan kimseler vermekle yükümlü olduğu gibi diye düşünüyor. Böyle değil. Yani zekatı vermekle yükümlü olabilmek için zengin olmak şart, şarttır. Ama hacca gidebilmek, haçla yükümlü olmak, bir adama haccin farz olması için, bir kadına haccin farz olması için zengin olma şartı yok. Ne var? İmkan bulma şartı var. Estaizu billah. ve lillahi ale'n nasi hiccul beyti men istatâ aleyhsebile. Tamam mı? <lgil> Yani insanlara onun yoluna gitmek, Kabe'ye gitmek, haç yapmak imkanı olanlar için bir sorumluluktur, görevdir. Evet. Şimdi insan nasıl imkan bulur? Mesela siz gazeteci olarak gidersiniz, bu bir imkandır. Hı hı. Doktor olarak gidersiniz, bu bir imkandır. Suudi Arabistan'da mesela işçi olarak gitmişsinizdir, imkandır. Veya ticari bir amaçla gitmişsinizdir, haç mevsimine de gelir, imkandır. Veya başka bir sebeple gidersiniz. yani Dolayısıyla Hacca gitmeyi paranız olmasa bile bir şekilde e, sağladıysanız mesela Diyan İşler Başkanlığı e, aşçı götürüyor, doktor götürüyor, şoför sonra götürüyor. şoför gidiyor, din görevlisi gidiyor, e, ne bileyim başka görevliler gidiyor mesela e, denetim elemanı e, gidiyor, şirketler mesela organizasyonda e, iş yapacak otelde işte hacıları getirecek götürecek hı hı. O, e, seyahat e, işlerini yapacak insanlar götürüyor ve üstelik bir de para da veriyor daha dolayısıyla bunlar zengin olmasa bile bu imkanı elde ettikleri an haç farz olur ve yapabilir hı. şöyle düşünelim sizin borcunuz evlendiğiniz düğün borcunuz var efendim hacca imki, gitme imkanı çıktı dedim gittin görevlisiniz sınava girmiştiniz kazana verdiniz Ondan sonra din görevlisi ona hacca gidiyorsunuz. Size artık hac farz oldu. Hac yaparsınız ve o hac görevinde yerine getirmiş borçtan kurtulmuş olursunuz. Halbuki sizin borcunuz vardı olsun. Evet.